Kimi aşık olup eğitimini yarım bıraktı, kimi hiç başlamadı. 40 yaşına merdiven dayayıp zor günleri geride bırakınca yeniden hayallerini hatırladılar. Çocuklarının test kitaplarını çözdüler, dershaneye gittiler ve binlerce genci geride bırakarak üniversiteye girdiler. Abla, teyze sıfatlarından hiç hoşlanmayıp okulda sadece isimlerini kullanan, yine de gerektiğinde sınıf arkadaşlarına, hem ablalık hem annelik yapan üniversiteli kadınlarla konuştuk. İşte bunlardan biri. Emine Milli 38 yaşında. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıfta okuyor. 19, 16 ve 10 yaşlarında 3 çocuğu var. Sizi dinliyoruz Emine Hanım. Lise son sınıfta okulu bıraktım. Aşık olup 18 yaşında evlendim. Sonra beşer yıl arayla üç çocuk dünyaya getirdim. Her şeye sahiptim. İyi bir eş, ev ve üç çocuk. Para harcamaktan, gezmek, tozmaktan sıkıldım. Mutlu değildim. Lise mezunu olmayı gururuma yediremiyordum. Birçok şeyi geride bırakıp İstanbul'a üniversiteye geldim. Kimseden izin almadım. Yapıyorum dedim ve yaptım. Üniversite sınavına nasıl hazırlandınız? Oğlumla aynı yıl sınava hazırlandık. O biraz havaiğiydi. Başlangıçta onu motive etmek için derslere girdim. Sonra sınava hazırlanmaya karar verdim. Oğlumla aynı dershaneye gittim. Aynı hocalardan özel ders aldım. 284 puanla ilk ve tek tercihime girdim. Haberi alınca 38 yaşında ilk kez mutluluk gözyaşı döktüm. Önüm açılmıştı. Çevrenizdeki insanların tepkisi nasıl oldu? Çocuklar destekledi ama eşim pek istemedi. Sınavı kazanamam diye düşünüyordu. Kazanınca çevremin bana bakışı değişti. İlk yıl kimi öğrenciler, evde otur, yemeğini yap, evini temizle şeklinde tepki gösterdi. Kimi, aferin örnek oluyorsun dedi. Üniversite bana mutluluk veriyor, gençleştiğimi hissediyorum. Ruhen kendimi 19-20 yaşındaki öğrenciler gibi hissediyorum. Artık hayatım daha planlı. Üniversitede çok zorlanmadım. Eskisi gibi evimin işini, yemeğimi yapıp çocuklarımı okula gönderiyorum. Tek zorluk sınav hazırlığı. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Bir mesajınız var mı? Üniversitede kalmak, asistan olmak istiyorum. İkinci bir, Betül Mardin olmamam için neden yok. İnsan kendini geliştirmeli, değiştirmeli. Mutlu olmak, ben varım demek istiyorsa sürekli okumalı, sesini duyurmak için kendini eğitmeli.